Şimdi genelde modern sergisine bakacağız. Salt Galata'da açıldı bugün itibariyle. Evet yerelde modernler sergisi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki belirli bir dönemi aslında inceliyor Stalin'in ölümünden sonraki bu endüstrileşme hamlesiyle başlatılan ve 90'da artık çöküşe kadar devam eden modernizme mimari yüzüne odaklanan bir arşiv çalışması. 11 Ağustos'a kadar devam edecek bir sergi bu. Dün sergiyle ilgili bir basın toplantısı gerçekleşti biz de oradaydık ee, biraz birkaç e, söz aktaracağız sergiyle ilgili. 10 yıllık bir mimari araştırma yapıyor, uzun sürmüş küratör Gök Şölemmer e sözü bırakacağız ama öncesinde... Şimdi biz Salt Araştırma Direktörü Meriç Öner'e kulak verelim, o da oradaydı. Ee, daha önce Salt'ta son birkaç aydır e, özellikle mimari alanında işte AKM, Taksim Meydanı, Ali Saim, Ülgen Arşivi gibi sergilerle modern dönem araştırmalarının mimari yüzüne odaklanıyor bir süredir Salt Arşiv. E, kendisi Meriç Öner neden Yerel'de Modernler Projesi'ne yer verildiğinden bahsediyor şimdi Salt'ta? Yerel'de Modernler e, aslında bizim dönem araştırmaları Salt'ın... E, ...dönen modern mimarlık araştırmalarıyla bağlantılı bir proje olarak gelişti. Modern mimarlığı genellikle özellikle tarihi, yazılmış tarihi üzerinden baktığınızda... ...batı eksenli okunan bir alan olarak görüyoruz ve biliyoruz. Biz aslında kendi içimizde şimdi saltın arşivleri, mimarlık ve tasarım arşivi, AKM sergisinde çıkartan arşiv... Bunları toplarken Türkiye'nin 20. yüzyılın ikinci yarısında yaptıkları üretimlere odaklanıyoruz, bakıyoruz. Çünkü bunlar çok çalışılmamış ve modern mimarlık daha çok cumhuriyet yıllarında yazılmış ve kalmış bir şey. Şu anda da bu aslında dünyada genel eğilim. Yani belki artık uzaklaştıkça 50'li 60'lı yıllardan mimarlığın çok da iki savaş sonrası dönemde çok da ...kendisi için yeniden daha ideolojik yaklaşımlar barındırdığı bir dönemde neler yaptığı bütün dünyada araştırılıyor. Biz Türkiye'ye bakarken genelde SALT adına söyleyebilirim... ...yarın açılacak sergilerde belki biraz ipucu olacak buna zaten... ...yakın coğrafyamızla ilgileniyoruz ve... ...buradaki serginin çıkış noktası bir SSCB sergisi yapmak değildi ama... Çevreyi incelemeye başladıkça, bizim aslında içinde bulunduğumuz, komşuluk içerisinde olduğumuz bu coğrafyanın çok ilginç olduğunu görmeye başladık. Şu anda yani eski Yugoslavya için diğer bütün bu eskiden kapalı kalmış kapıları, tarihi zaten çok açık yaşanmamış ülkeler için bu tip araştırmalar dünyada kendi yerlerinde lokal olarak yürütülüyor. Ee, yerelde modernlerde e, SSCB içerisinde yürütülmüş, uzun soluklu bir araştırmanın çıktısı. Ee, burada aslında çekici olan, diğer bu sayabileceğimiz ülkelerden ve yürütülen araştırmalardan daha çekici olan, birincisi hakikaten kapı komşuluğumuzdu. Yani Ermenistan, Gürcistan suyun ötesine geçerseniz Ukrayna aslında içinde sarılı olduğumuz ve dahil olmadığımız e, bir ortam e, anlamak için önemli olduğunu e, düşünüyorum. Bir diğeri de gerçekten çok geniş bir coğrafyadan bahsettiğimiz için, bir imparatorluğun dönüşmüş halinden bahsettiğimiz için çeşitliliği aklımızın yani tahayyül edemeyeceği kadar çok olduğunu ben de bir noktada anladım ve o noktada Georg'la ortak bir şey yapmak için bir adım attık ve bütün bu herkesin parça parça anlattığı hikaye tamamlandı. Sergi. Çok yoğun e, ve çok fazla ülkeden e, katılımcının, araştırmacının katılımıyla çıkmış e, bir proje. Bu gözle bakmanızı önemserim. Bunlar e, bir kaynakta bulunan ve alıp buraya aktarılmış olan şeyler değiller. E, bunların hepsi, e, Georg belki anlatır, e, mimarların çekmecelerinden çıktı. E, bu bizim aslında arşiv e, ile ilgili e, kendi adımıza önemsediğimiz ilkelere e, çok uygun bir çalışmaydı. E, Bunlar daha unutulmuş, tozlanmış diyeyim ee, ve hatta artık insanların hatırlamak istemedikleri bir geçmişe ait e, çalışmalar. Ee, bizim burada belki bakarken bunun da dikkat etmek gerekiyor, nostaljik bir e, yaklaşımla içinden çıkabileceğimiz bir durum değil. Or, yani Bizim şu anda benim aşağıda mesela bayıldığım e, binaların çoğu aslında e, kamuoyu için artık yıkılsın gözle bakılan çünkü başka bir geçmişi simgeleyen yapılar. Dolayısıyla bu politik olarak, ideolojik olarak, sosyal olarak çok yüklü bir coğrafyanın çalışmasıydı. Saat Araştırma Direktörü Meniç'i öneri duyduk. 10 ee, senelik bir çalışmadan bahsediyoruz. Aslında biraz önce de bahsetti ama burada bir, önemli bir nokta da var sergiyle ilgili. Ee, 90 üzerinde arşiv taraması yapılmış ve bu arşivler hali herhangi bir yerde toplanmış. Hı hı. Yani bir e, kuruma verilmiş değil kişisel olarak gidip mimarlardan bizzat alınmış. Hatta özellikle eksi, e, eksi birde bulunan alanda bu e, çalışmaların işte eshizlerin orijinallerini görmek mümkün. E, bu Arşiv taraması sonucunda ulaşılmış pek çok işte maket, proje kitabı, eskiz, çizim ve el kitabını Galatasaray'ın üç katında da görmek mümkün olacak. Ee, sergi ekibinin aslında iki açıdan daha önce yapılmamış bir işe giriştiğini söyleyebiliriz. Birincisi Sovyetlerin modernizm tarihine bakarken genelde Rusya'nın mimarisi e, araştırılıyor fakat bu sergi... Daha çok diğer cumhuriyetlerin mimari örneklerini günüş çıkarıyor. Örneğin... Komşuların Aynen Komşularım. öyle evet. Ee, örneğin sergide Taşkent'teki bir ulaşım terminalini ya da Kazakistan'da bir sosyal konutu ya da Ermenistan'ın epey fütüristik bir yazarlar sendikası dinlenme tesisini görmemizi sağlıyor bu sergi. E, ikincisi ise aslında biraz önce söylediğim bu arşiv mevzuyla da biraz ilgili bu coğrafta da daha önce hiç araştırılmamış bir konuymuş bu yani yerel mimari ve modernist mimarinin birleştiği örnekler daha önce bir arşiv haline getirilmemiş e, bunu ortaya çıkarması açısından da önemli olduğunu söyleyebiliriz zaten ilk olarak bu kadar geniş yapılar ilk defa İstanbul'da gösteriliyor e, sonrasında e, Avrupa'da da gösterilmesini umuyordu bu arada küratör e, şimdi daha fazla uzatmayalım yazar, editör ve küratör Gölk Şölemmer'i dinleyeceğiz kendisi Batı'nın mimarlık literatür domine ettiği bir ortamda Sovyet mimarisinin öneminden bahsedecek şimdi. Bu projelerin önemi, ee, inanılmaz büyük bir ölçekte şehir yapma, mekan yapma, mimarlık yapmanın aslında e, yeni bir ideoloji e, yaratmak için e, bir araç olarak kullanıldığı bir bölgeden bahsediyoruz the history the ee, two gerçekleşmiş in bir e, tarih bu yani yaşanmış şeyler and e, the de, kanon, kanon, iteratur, yazılmış olduğu bir zaman artık kapanmış Eee gittiğinizde modernizm aslında stereotypical nie gösteren a bir a parça, a parça var sanki hiç var zaten been, uh, the of and, uh, american It is a letter of the curator e, bu, MoMA'nın o dönemki mimarlık in bölümünün in başındaki Arthur Drexler'ın 1982 yılında Gürcistan'ın çok değerli, e, çok meşhur Ulaştırma Bakanlığı binasını yapan George Chaka ve ya yazılı bir mektup bütün bu hikayeyi açıklayan. So, Uh, Oradaki kanalcı cümlede, uh, Ch Sayın Çakava bize yardımcı olur musunuz orada Sovyet sosyalist mülteciler okay. birliğinde mimarlıkta başka neler olduğunu öğrenmemiz için. Unfortunately uh, <gülüyor> this call was single. E patının bu çağrısını ancak şimdi yanıt <gülüyor> <yetenekler gülüyor> verebiliyoruz. o zaman belirli bir yanıt yoktu. So what we try to do in the show is give you that sir. Hmm, bunlar 70ler, 80lerde çok kendine has, <gülüyor> e, çok çok büyük 500 kişinin çalıştığı ve içinde yarışmalar ya e, projeleri ürettiği e, bambaşka bir ortamın e, örneklerini şu anda sergide bir araştırma olarak önümze yani bütün örnekleri önümze koyuyoruz. in its, so to say, formalism <gülüyor> in the 80s and 70s. But we olarak eee <System>, diyebileceğimiz <gülüyor> e, parçaları göstermekten eee ziyade serginin içerisinde eee <gülüyor> 70'lerde ve 80'lerde yani 70'lerde ve 80'lerde artık çıkmaya başladığı e, Sovyet sosyentalbiliğinin eee modülmesi yapı, yapılanmasını bu binalar aracılığıyla ortaya koymaya şey çalışıyor. E, mekanların organizasyonunun e, aslında Batıya yakınmış gibi gözükmesine rağmen ne kadar farklı kullanıldığını e, gösterdi. It... E, böylelikle şunu görebilirsiniz, e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin nasıl birlikte inşa edildiği farklı e, cumhuriyetlerde ve nasıl daha sonra e, ayrıldığı. Çünkü burada. Aslında çok ciddi, kendini tek olarak var etmek isteyen milliyetçi e, ulusal e, girişimler var ve bununla birlikte nasıl çözüldüğünü görebileceğiniz bir e, peyzaj var. Arkadaşlar. Maybe just to mention in the end that there's quite a sad aspect about the show as well. Because a lot of the architects, these fabulous persons that we have met in the last years have passed away and unfortunately a lot of the buildings they built have been partly destroyed, disrupted, reconstructed. Uh, so that this is really maybe the last moment to capture what that was and to to to bring back something like a local attendance as well. Evet, Gölk Şölen Meriht'in dedik. Herhalde modernler sergisinin küratörü. Meriç çevirisiyle size aktardı. Bunun son kısmını ben merayla çevireyim. Ee, şöyle bitirdi. 10 senelik sürecin içinde tanıştığımız çoğu mimar öldü bu araştırma sürecinde, sürecinde. Ve binaların çoğu da maalesef yıkıldı diyordu. Ya da kötü restorasyonlarla, dekonstrüksiyonlarla çok bozuldu. Bunlar belki de gerçekten onların ne olduğunu kaybetmek, kaydetmek için son şanslardı. O yüzden de bu sergiyi önemsiyoruz dedi Gölk Şölen ee, Aslında bir yandan tabii hem toplumsal yapıyı da göstermesi açısından ilgili sergi gezenler görecek mesela benim daha önce hiç görmediğim dininin hiç uygulanmadığı bir ülkede mesela ...yas evleri ya da gençlik evleri, evlilik evleri gibi çeşitli çok mimari e, çeşitliliğe sahip ama bir yandan biraz önce de konuştukları gibi bu Sovyet mimarisinin çok tek tip olduğuna dair yargıyı da yıkacak yerelde çok farklı uygulamalara da imza atılabilmiş, yaratıcı uygulamaların görüldüğü e, binaları da görmek açısından ilginç bir sergi olduğunu unutmayalım. düşelim. Evet, uzunca bir sürede açık kalacak. Evet. Son olarak bir de cumartesi konferans var. Çok kısaca onu hatırlatalım. Cumartesi Saltgalata'da 3 başlıktan oluşuyor. Rusya merkezi Sovyet mimarisi, sonra yerelde e, Cumhuriyetleri modern mimari algısı ve çöküş döneminin konuşulacağı böyle uzun, on birden beş kadar devam edecek. Auditorium'da bir de konferans evet, varmış. Bu arada Saltbeyoğlu'nda da form ikinci ve üçüncü katlarda Sabriyıl sergisi açıldı. Roman Sanatçı kolektif ve sergisi bu. Retrospektif serginin bir seçkisi. 2012 yılında onlar hakkında düzenlenmiş. Yıllarca sürmüş olan komünist baskının kanıtlarıyla uğraşan bir performatif eylem grubuydu. Onlar da çok zamanımız yok ama fotoğraf, enstalasyon video ve performanslarda ee, da olduğunu söyleyelim, dokümantasyonlarında olduğunu söyleyelim. Salt Bey olundu ama o diğer seyki. Evet. Son bir parçayla evet. e, araya gideceğiz. Azerbaycan'dan, gözde Gaya dinleyeceğiz. ya da. Evet, Gaya sanırım yani Kayaya da Gaya. E, senin de zor gibi bir e, dörtlü bir vokal grubu. 60'lı ve 80'li yıllarda epey de meşhur olmuşlar. Hatta e, 72 yılında Sovyetlerin e, devlet işte ansamblu statüsüne erişmişler. Resmi ansamblu olmuşlar. Bu arada birazdan çıplak ayaklar burada olacak onu söyleyelim. Kontrol isimli performansı Aslı Öztürk ve Cihan Kuşçu ile konuşacaklar. Sonrasında da Jane Austen programında Andrew Hicks'ın konu olacakmış. Hırmak ve Özgün, ün York Üniversitesi'nden Sinema TV Bölüm Başkanı Austen konuşacak onlarla. Evet. Ama öncelikle Kaya'dan bir parça dinliyoruz. Sen danışan da. Sen anı yaşanda mana dumalı sesini dumanlı şişir bulalar sen anı sen anı sen anı yaşanda mana hoş şişir sen sen danı... sen Ветры на твоем пути. Слыша голос твой, слыша голос твой, заглянуть увдва застарается цветы. Слыша голос твой, не поет свирель посушных рук, замагает где-то это барах. Слыша голос твой, слыша голос твой, руках, слыша голос, твой, слыша голос твой, Не поет свирель в пастушьих руках, Замолкает где-то эхо в горах. Слыша голос твой, Слыша голос твой, слыша голос твой. Дала, хоть вся сильно думала, Susarlar da ki şişir sen de nişanla, sen de nişanla, dalar kusasina dumal dama, susarlar ki